Ben bayan kuaförüyüm. Kazandığım para haram mıdır? İşim sakıncalı mıdır? Evet, bayan kuaförü olan kardeşim bayanı eli değiyor. Bu nikahlanız değil. Dolayısıyla devamlı haram işliyorsunuz. E, haram işleyerek kazanılan mal da temiz olmaz. Bu ne kadar. yapmak lazım? Erkek kuaförü olacak. Erkekleri tıraş edecek, oradan kazanacak. Evet.